Korku ve Ümit Elbette gençlerin ve zayıfların hepsi hemen ilahi daveti kabul etmemişti. Fakat hiç olmazsa onların kendini beğenmişliği, küçük yaşamlarını bir klarnetin notaları gibi bölen davet ve vaazların önem ve şiddetine karşı kulaklarını tıkamalarına neden olmuyordu. Osman'ın çölde duyduğu, Ey uykudakiler uyanın! sesi vahyun kendisiydi ve daveti kabul edenler şimdi sanki uykudan uyanmışlar ve yeni bir yaşama girmişlerdi. Geçmişteki ve şu andaki kafirlerin tutumu şu sözlerle ifade edilebilir: Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve bizler diriltilecek de değiliz. Bu sözlere ilahi cevap olarak şunlar söyleniyordu: Biz ''Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini oyuncuların oyun konusu olarak yaratmadık. Bizim boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülüp getirilemeyeceğinizi mi sanmıştınız?'' Küfrün henüz tam olarak yerleşmediği kişilerde bu sözler etkisini gösteriyordu. Bu etki, kendisini bir nur ve hidayet, doğru yola ulaştırıcı olarak niteleyen vahyin tümü içinde geçerliydi. Mesajı kabul etmeye iten başka bir neden de onu getiren elçinin kişiliğiydi. O, başkalarını kötülüğe yönlendirmeyecek denli gerçekle dolu ve kendisi de saptırmayacak kadar hikmet ve fazilet sahibiydi. Yapılan çağrıda hem bir uyarı hem de bir vaat vardı. Uyarı onları iyi işler yapmaya yöneltiyor, müjde ise onları mutlu kılıyordu. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin velileriniziz. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de sizindir çok bağışlayan, çok esirgiyen Allah'tan bir ağırlanma olarak. Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine vaad edilen cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. İçinde ebedi kalıcılar olarak, orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerinde istenen bir vadidir. Gerçek müminler, bizimle karşılaşmayı umanlar diye tanımlanmıştır. Oysa kafirler, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz, gafil olanlar. Müminin tutumu her konuda kafirinkinin aksi olmalıdır. İnanmayanların daldığı küfrün bu özelliği de onların tabiat görüntülerini olduğu gibi almaları ve onlardan ders almamalarıdır. Gerçeğe uyanık olmak sadece insanın ümitlerini bu dünyadan ahirete çevirmesi değil, aynı zamanda bu dünyada serpili olan Allah'ın ayetlerinden de ders almasıdır. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vadeden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için Kureyş liderleri küstahça peygamberden bu ayetleri, işaretleri veya mucizeleri göstermesini ya gökten onu destekleyen bir melek gelmesini ya da onun göğe yükselmesini istiyorlardı. Ve bir gün Dolunay'ın henüz Hıra dağının tepesine çıkıp ortalığı aydınlattığı bir gecede bir grup kafir peygambere yaklaştılar ve eğer gerçekten Allah'ın Resulü ise ayı ikiye bölmesini istediler. Müminleri ve kararsızlıkları da içeren büyük bir topluluk vardı. Ve bu istek yerine getirildiğinde tüm gözler parlayan aya çevrildi. Büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Çünkü ay ikiye ayrılmış ve her biri dağın bir yönünden parlıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, işte şahit olun.'' dedi. Fakat asıl ayı ikiye bölmesini isteyenler bu optik mucizeyi reddettiler ve onun büyü olduğunu söylediler. Diğer taraftan inananlar sevindiler ve kararsızlardan bazıları imana yaklaştı, bazıları ise gerçekten iman etti. Böyle isteklere karşı Allah'tan gelen bu cevap bir istisnaydı. Çünkü Kureyş'in istediği diğer mucizeler onlar istediğinde değil Allah'ın dilediği zaman meydana gelmişlerdir. Bunlardan başka sadece inananların şahit olduğu küçük mucizeler de vardı. Fakat bu tür harikuladelikler yeni dinin merkezinde bir konuma sahip değildi. Çünkü İsa'nın bir önceki vahyin mucizesi olması gibi bu vahyin mucizesi de Kur'an'ın kendisiydi. Kur'an'a göre İsa aleyhisselam hem Allah'ın elçisi hem de onun kelimesidir onu Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Aynen Allah'ın kelimesi olan İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi, şimdi de Allah'ın kelimesi olan Kur'an'la İslam gerçek bir din oluyordu. Bu kelamın işlevlerinden biri de İslam'a hanif bir din olarak bakıldığında, insanda zaman geçtikçe körelen ve yanlışlıklara yönelen duyguları tekrar uyandırmaktı. Bu nedenle Kureyş Peygamber Aleyhisselatu vesselamdan mucize göstermesini istediğinde Kur'an'ın cevabı onları her zaman gördükleri fakat üzerinde düşünüp ibret almadıkları şeylere yöneltmek olmuştur. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi. İnananlardan beklenen korku ve ümidin her ikisi de Allah'a götüren davranışlardır. Allah'a şükür belirtisi olarak söylenen hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır sözü, aynı zamanda korku da taşır ve hamdedeni ve hamdolunanı olunanı doğruca tüm iyiliklerin kaynağı olan uluhiyete götürür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözü, insanı ümitle aynı yöne yöneltir. Bu korku ve ümit en belirgin bir şekilde Fatiha suresinde toparlanmıştır. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açan anlamında Fatiha ismi verilmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil İslam öğretisinin en güzel ve tam ifadesini yapan diğer bir surede Kur'an'ın son surelerinden biri olan İhlas suresidir bu sure putperestler peygamberden Allah'ı tanımlamasını istediğinde indirilmiştir de ki o Allah birdir Allah samettir o doğurmamıştır ve doğrulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir